49. 3. cilt 57. mektup. Bu mektup Mevlana Hamid Ahmedi için yazılmıştır. Alemin yoktan var edilmiş olduğunu bildirmekte ve Yunan felsefecilerinin aklı feal dedikleri şeyi reddetmektedir. Alemlerin Rabbi olan Allahü Teala'ya hamdolsun ve peygamberlerin en üstününe salat ve selam olsun. Allahü Teala kendiliğinden vardır. Allahü Teala'nın varlığı kendisindendir. Şimdi var olduğu gibi geçmişte de hep vardı. İleride de hep vardır. Varlığından önce ve varlığının sonunda yok olması mümkün değildir. Hep var olması lazımdır. Yokluk ona yaklaşamaz. Allahü Teala'dan başka her şeye alem denir. Alemin hepsi, maddenin fizik halleri, yani katı, sıvı ve gaz cisimler ve atomlar, moleküller, enerjiler, gökler, akıllar, nefisler, hücreler, bütün canlılar, elementler ve bileşik cisimler, onun yaratmasıyla var olmuşlardır. Yok iken, sonradan vücuda gelmişlerdir. Sonsuz var olan, Yalnız O'dur. Ondan başka her şey yok idiler. Sonradan var oldular. Sonra yine yok olacaklardır. Yer küresini iki günde yarattı. Sonra gökleri ve yıldızları da iki günde yarattı. Yani yoktan var eyledi. Hamim secde suresinin dokuzuncu ayetinde mealen, yeri iki günde yarattı. Ve on ikinci ayetinde mealen, sonra yedi göğü de iki günde var eyledi, buyuruldu. Bir kimse ortaya çıkıp, kuran ı Kerim'in bu ayetlerini inkar ederek, mahluklardan bir kısmına ve göklere, yıldızlara ve elementlere, akıllara, ruhlara kadim derse, bunun ahmak olduğu anlaşılır. Bütün dinler, Allah'tan başka her şeyin hadis olduklarını yani yok iken sonradan var edilmiş olduklarını bildirmişlerdir. Bütün dinlerin bu söz birliğini Huccetul İslam İmamı Muhammed Gazali El Munkesu ani'd Dalal kitabında bildirmektedir. Âlemde bulunan şeylerden bir kaçına kadim diyenin kafir olacağını yazmıştır. Görülüyor ki mümkün yani Mahluk olan şeylerden birinin kadim olduğunu söylemek dinden çıkmak ve felsefeci olmak demektir. Allahu Teala'dan başka her şey yok idi ve hepsi yine yok olacaklardır. Kıyamet kopacağı zaman yıldızlar yerlerinden ayrılıp dağılacak, gökler parçalanacak, yeryüzü ve dağlar da parça parça olacak, hepsi yok olacaklardır. Böyle olacaklarını Kur'an-ı Kerim açıkça bildirmektedir. Müslümanların bütün fırkaları bunu söz birliği ile haber vermiştir. El Hakka suresinde bir ayet-i kerimede mealen Sura bir kere üfürülünce yeryüzü ve dağlar yerlerinden kaldırılıp silkilecektir. O gün kıyamet kopacak, gök yarılacak ve dağılacaktır ve tekvir suresinde bir ayeti kerimede mealen güneşin karardığı yıldızların yerlerinden ayrılıp döküldükleri ve dağların dağılıp saçıldıkları zamana ve infitar suresinde bir ayeti kerimede mealen göğün yarıldığı ve yıldızların dağılıp yok oldukları zaman ve kasas suresinin son ayetinde mealen her şey yok olacaktır yalnız o kalacaktır buyurulmuştur. Kur'an-ı Kerim'de bunlar gibi daha nice ayetler vardır. Bunların yok olacaklarına inanmamak cahillik olur. Yahut Kur'an-ı Kerim'e inanmayan felsefecilerin yaldızlı yalanlarına aldanmaktır. Görülüyor ki mahlukların yok olacaklarına inanmak yoktan var edildiklerine inanmak gibi, imanın şartıdır. İnanmak, elbet lazımdır. Alimlerden birkaçı, yedi şey, yani arş, kürsi, levh, kalem, cennet, cehennem ve ruh denilen mahluklar, yok olmayacak, sonsuz var olacaklardır, dediler. Bu sözleri, bunlar yok olamaz demek değildir. Allahü Teala var etmiş olduğu şeylerden dilediklerini tekrar yok edecek dilediklerini de yalnız kendi bileceği faide ve sebeplerden dolayı hiç yok etmeyecek bunlar ebedi yani sonsuz var olacaklardır demektir. Allah-u Teala dilediğini yapar ve istediğini emreder. Bütün bu yazılanlardan anlaşılıyor ki alem yani her şey Allahü Teala'nın dilemesi ve kudretiyle vardır. Var olmaları için ve varlıkta kalmaları için Allahü Teala'ya muhtaçtırlar. Çünkü baki olmak demek varlığın her an devam etmesi demektir. Başka bir şey olmak demek değildir. Hem var olmak hem de varlıkta kalabilmek Allahü Teala'nın iradesi dilemesiyle olur. Eski felsefecilerin aklı feal dedikleri ve şimdiki din düşmanlarının tabiat kuvvetleri dedikleri şey ne oluyor ki mahlukların varlığı ve yokluğu onun emrinde olsun bunun varlığında bile çeşitli laflar ediyorlar çünkü bu ismi koydukları şey kısa akıllarıyla ortaya atılmıştır İslam'ın doğru bilgilerine göre bunlar Allahu Teala'nın yaratmasına sebep olan şeylerdir bu sebepleri de Allah-u yaratmıştır ve yaratmaktadır. Mahlukların varlıklarının Allah-u olduklarına inanmayıp, böyle hayali, uydurma isimlere bağlamak büyük ahmaklıktır. Hatta varlıklar, Allah'ın mahlukları olmayıp da akıllarının esiri olan, kısa görüşlülerin uydurdukları bir şeyin kulları, köleleri olmayı aşağılık bilir, utanırlar. Böyle kul olmaktansa, yok olmayı isterler. Her şeye gücü yeten, dilediğini yapabilen bir yaratıcının mahluku olmayıp da, uydurma bir şeyin kulu olarak var olmak istemezler. Böyle ahmaklara, ancak Kehf suresindeki ayet i kerimede bildirildiği gibi, ağızlarından çıkan söz çok kötüdür, hep yalan söylüyorlar denilir. İmanın tohumu, beş vakit namazdır. Müslümanım diyen, kılsa gerektir. Namazın lezzetini duyamayanlar, ruhunu tedavi etse gerektir. Bilmek istersen kim, necat bulmayan, namaza hiç ehemmiyet vermeyen, mizan terazide hayrın bulmayan, ezanı işitip gelmeyenlerdir.